Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu ve selam ya seyyideli evveline vel ahirin Ve ilah cem'i l-enbiyeyi ve ilah cem'i l-evliyeyi Rabbil alemin Allah'ım El-Eb'alul husna ve aşk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 ...kendisini tanıttığı gibi tanımazsa, Allah'a başka vasıflar vermiş olur. Fiilleri üzerinden, efali üzerinden Allah'a isimler verir. Allah'ın kuluna nasıl öğrettiğini, nasıl talim ettiğini anlamaya çalıştık önce...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 davet ettiği filini anlayacağız. Allah davet eder. Nereye davet ediyormuş? Yunus suresi 25. ayet. Vallahu yetu ila daris selam. Allah selam yurduna davet eder. Allah cennete davet eder, selamete davet eder.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 Allah davet eder, huzura davet eder. Yüce günlerin günü geldiğinde Allah size davet eder. Allah size davet eder. Allah size davet ettiğinde hamd ederek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 Nereye alıyor karşılığını? Gönlüne. Eğer bir güzellik yaptıysa, bir ibadet yaptıysa, manevi olarak o Allah'a hemen yaklaşır. Allah onu kendine çeker. Onun gönlünü kendine çeker. Bununla beraber gönlü nurlanır. Gönlü cennete döner. Bu muameleyi hemen yapıyor.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 Ayetin sonunda ve innehu legafurur rahim buyurdu. Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Yani yanlış yaptığında Rabbinin gafur ve rahim olduğunu unutma. Tövbe et, istiğfar et. Rabbin seni mağfiret eder, rahmetinin içine alır. Hayatının sonuna kadar Allah böyle davet eder.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 Ben afuhum diye kendini sürekli tanıtır. Kaçma diyor. Korkma, endişe etme. Allah bütün günahları affeder. Ama şirk hariç. Öyle ki Allah haramları sayarken temiz ve zararsız olan her şey halaldır dedi.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 Ya müşriktür, ya münafaktır, ya da şeytanın kendisidir, ya da şeytanlaşmıştır. Bunu yani Allah söylüyor. Yoksa Allah'tan başka tarafa nasıl davet edebilir? Onun davetini icabet eden, ondan daha gerizekaridir. Ona doğru diyen, ondan daha gerizekaridir. Çünkü onu ilah olarak kabul ettiği, Allah'ın önüne koydu. Allah'ın şakası olmaz.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 Imkanidir. Allah'ın güzelliğini kazanma imkanidir. Allah'ın yakınlığını, dostluğunu kazanma imkanidir. Hazreti insan olma imkanidir. Yeryüzünü süsledik buyuruyor. Süslü hale getirdik öyle ki insana çekici kılılmış, süslü görülmüş. Neden bunu böyle yapmışız?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 tabi tuttuğun ağır imtihanlara bizi tabi tutma diye dua öğretiyor. Dilerse seni ateşe atar. İtiraz etmek gibi bir hakkın var mıdır? Yok. İtiraz edersen kulluktan çıktın. Ben kul değilim dedi. Ben sana itiraz ediyorum dedi. Nasıl dilerse öyle muameleye tabi tutar. Öyle imtihana tabi tutar. Herkesin imtihanı ayrı ayrı farklı farklıdır.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 Büyük azim sahibi peygamberler. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Resulullah Efendimiz. Azim sahibi peygamberler. Ulul azim. Büyük azim. ulu azim sahibi. Bir de savaşları anlattı Allah. Allah dileseydi, savaş olmaz diye dedi. Ama sizi birbirinizle savaşta da imkihana tabi tutar.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 Allah yolunda cihad edenleri, mücahede edenleri, bununla beraber sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar sizi imtihana tabi tutacağız. Evet, i̇mtiham, Allah yolunda cehdetme imtihariymiş. Bununla beraber sabretme imtihanıymış.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 Bilmek lazım, bulmak lazım, sonra olmak lazım. Aradan çekilmek lazım. Bütünüyle Allah'ın kudretinin, kudret deliyasının içinde olduğumuzu ve bu kudret deliyasında hiçbir gücümüzün olmadığını bilmemiz, anlamamız lazım. Burada bizi imtihana tabi tutuyor.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 Onun için bize düşen, Rabbimize karşı olan tavrımıza bakmamız gerekir. Bizi neyle imtihana tabi tutarsa tutsun. Biz o imtihani kazandığımızda eğer o bizi nimetle imtihana tabi tutmuşsa onu değiştirmez. Ama biz kendimizi değiştirirsek o da değiştirir. O da imtihani değiştirir. Bu bir insan için de böyledir. Bir toplum için de böyledir. Allah söyledi. Bu böyledir dedi. Onlar kendini değiştirirse ben de değiştirir.